Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zaman zarf fiil ekleri olan madan önce dıktan sonra. Madan önce dıktan sonra ekleri zaman zarf fiil ekleridir. Bu ekler yapılan işin zamanını bildirir. Bu nedenle fiile sorulan ne zaman, ne vakit sorularına bu ekleri alan sözcükler cevap olarak verilir. Madan önce, zaman bakımından asıl fiildeki hareketin kendinden önce gerçekleştiğini bildiren bir zarf fiil türüdür. Uyumadan önce yarım saat kitap okuyabilirsin. Yazı yazmaya başlamadan önce beni dinleyin kapıyı açmadan önce mercekten bakmalısın Zaman bakımından asıl fiildeki hareketin kendinden sonra gerçekleştiğini bildiren zarf fiil eki dıktan sonradır Olanları anlattıktan sonra yanımızdan uzaklaştı Okulu bitirdikten sonra askere gitti Siz bu işin inceliklerini bildikten sonra bana bir şey söylemek düşmez Şimdi yaşlıları ziyaret etmekle ilgili dinleyeceğiniz konuşmadaki zaman zarf fiil eklerine dikkat ediniz. Ziyaret. Yatmadan önce iyi geceler demek yok mu? Sema, sana söylüyorum. Ne düşünüyorsun? Yoksa beni duymuyor musun? Yok, duyuyorum. Sadece yatmadan önce yarın yapacaklarımı düşünüyordum. İyi geceler abla. Abla Abla Efendim Sema Abla uyumadan önce sana bir şey sorabilir miyim? Sor Sema Sema uyumadan önce soracaksan sor Biliyorsun uyuduktan sonra sana cevap veremem Yarın beni de götürür müsün? Nereye? Akşam annemle konuşuyordun Ben de kulak misafiri oldum Yarın sabah dedemi ziyaret etmek için hastaneye gidecekmişsin Lütfen beni de götür ben de seninle hastaneye gelmek... ...ve dedemi görmek istiyorum. Dedemi çok özledim. Tamam Sema. Seni de götürürüm. Haydi yat. Abla, hastaneye gitmeden önce... ...dedeme çiçek alalım. Hmm, dedemin sevdiği böreklerden de almamız lazım. Acaba hastaneye gitmeden önce... ...dedemi arasam mı? Niçin aramak istiyorsun? E belki istediği bir şey vardır. Senin gibi bir kardeşim olduğu için... ...çok şanslıyım. Çok ince düşüncelisin. Semacığım... Sabahleyin kalktıktan sonra kahvaltımızı yaparız. Kahvaltı yaptıktan sonra dedemin çamaşırlarını hazırlarız. Evden çıkmadan önce de hastaneyi arar, dedemizle konuşuruz. İstediği bir şey olup olmadığını sorarsın. Ayrıca çiçek alamayız. Çünkü doktorlar çiçeğe izin vermiyorlar. Sevdiği börekleri ve istediklerini aldıktan sonra hastaneye gideriz. Yalnız Semacığım, şimdi uyumalısın. Biraz daha konuşursak sabahliin erkenden kalkamazsın ve benimle gelemezsin. Tamam ablacığım, hemen uyuyorum. İyi geceler ablacığım. İyi geceler. Tatlı uykular canım. Lütfen şimdi okuyacağımız metni Zaman zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Öğretmenliğimin ilk günüydü. Çok heyecanlıydım. Evden çıkmadan önce annemin elini öpüp hayır duasını almalıydım. Onun elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra yola çıktım. İçimde fazla bir hüzün yoktu. Çünkü çok uzaklara gitmeyecektim. Kendi ilimin şirin bir ilçesinde görev yapacaktım. İlçeye gelmeden önce birkaç yerle görüşmüş, yerimi ayırtmıştım. Kıyafetlerimi de önceden hazırlamıştım. Otobüse binmeden önce büfeden gazete aldım. Yol yarım saat sürdü. İlçeye yaklaştıkça yeşil alan artıyordu. Görev yapacağım ilçe yeşil bir örtüyle kaplı dağların arasında küçük bir ilçeydi. Yaşadığım şehirle kıyasladığımda buranın daha huzur verici olduğunu düşündüm. Öğretmenlik yapacağım okula gitmeden önce kalacağım yere uğramalı ve eşyalarımı bırakmalıydım. Misafirhaneye gittim. Bana odamı gösterdiler. Nihayet odamdaydım. Yanımda getirdiğim çantayı açtıktan sonra eşyalarımı yerleştirdim. Elbiselerimi çıkartırken onların kırışmış olduklarını fark ettim. Dolaba asmadan önce Onları güzelce ütülemem gerekiyordu ama ütüyü nereden bulacağımı bilmiyordum. Bu işi akşama bırakmam gerektiğini düşündüm. Çünkü yarım saat sonra okulda olmam gerekiyordu. Misafirhaneden çıktıktan sonra heyecanım bir kat daha arttı. Yanımdan birkaç öğrenci gülüşerek geçip gitti. Kim bilir belki bu öğrenciler... Benim öğrencilerimdir diye düşündüm. Atandığım okula vardıktan sonra heyecanım bir kat daha arttı. Müdürle görüşmek için odasına gittim. Müdürümüz güler yüzlü, babacan biriydi. İşimizin çok kutsal olduğunu, insan yetiştirmenin ise çok zor olduğunu ve sabır gerektirdiğini anlattı. Onunla konuştuktan sonra içim huzurla doldu. Müdürümüz beni sınıfıma götürdü. Minik minik öğrenciler içlerinde binbir korku ve telaşla bana bakmaya başladılar. Derse geçmeden önce onlarla tanışmamız gerektiğini anlattım. Bütün öğrencilerle tanıştıktan sonra artık içlerindeki korku ve telaş yerini yüzlerindeki mutlu bir gülümsemeye bırakmıştı.